Herkese, her yerde yol gösteren gezegenin ışınları içinde. O zaman biraz dindi o sıkıntılı gece, yüreğimin gönle çöken korku. Ve denizden çıkmış, soluk soluğa biri dönüp de azgın suya nasıl bakarsa, hala kaçmakta olan ruhum kimseysa bırakmayan geçide bakmak için döndü geriye. Yorgun bedenimi biraz dinlendirince ısızkıyla yürümeye koyuldum yine. Sağlam basan ayağım hep daha geride. Yokuşun hemen başladığı yerde bir pars gördüm. Yerinde duramıyordu. Kıpır kıpırdı. Benek benekti deri. Yüzümün önünden hiç ayrılmıyordu. Öylesine kesiyordu ki yolumu. Kaç kez dönmek istedim gerisin geri. Sabahın başladığı saatlerdi. Güneş, Tanrı'nın sevgisi bu güzel nesneleri ilk kez kıpırdattığından beri birlikte olduğu yıldızlarla yükselmekteydi. Öyle ki güzel mevsimde günün bu saati. Beni iyi şeyler beklemeye yöneltti tüyleri benekli hayvandan. Ama korkmama önleyemedi karşıma çıkan bir aslandan. Başı havada açlıktan kudurmuş gibi bir aslan. Üstüme geliyordu sanki. Öyle ki. Havaya bile korku sinmişti. Ve cıldızlığı binbir istek dolu çok kişiye neler çektirdiği besbelli bir kurt. Üstelik dişi. Görünce beni kapıldığım korku öyle kesti ki elime ayağıma. Kalmadı artık tepeye tırmanma umudu. Bu yerinde duramayan hayvan güle oynaya kazandıklarını gün gelip bitirince durmadan ağlayıp inleyenlere benzetti beni.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 Bir zamanlar insandım. Anam babam Lombardiya'lı. İkisi de özgöz Mantovalı. Oldukça geç geldim dünyaya. Ilius döneminde, Roma'da yaşadım Büyük Augustus yönetiminde, sahte ve yalancı tanrılar döneminde. Şiir yazdım o güzel İlyon yandığında. Enkines'in doğrucu olduğuna övgüler düzdüm Troya'dan geldiğinde peki sen niye sokuyorsun başını derde, niçin çıkmıyorsun her sevincin, hem nedeni, hem kökeni mutluluklar dağına, yoksa verciliz musun sen, Konuşun ağzından ırmaklar çağlayan, diye yanıt verdim alnımda utancımla, ey beni yazdıklarının peşinde koşturan emeğimi, sevgimi coşturan bütün ozanların onuru, önderi, ustamsın,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 Er geç parçalar onu Öyle kötü Öyle pistir ki huyu Doymak bilmez oburluğu Doydukça karnı Daha da açılır iştahı Çoktur çiftleşti hayvanların sayısı Tazı gelip de onu işkenceyle öldürene dek Daha bir sürü hayvanla çiftleşecek Toprak Para ne demek Tazıyı bilgelik Sevgi Erden besleyecek. Feltro ile Feltro arasında olacak ülkesi. Uğruna Bakire, Kamilya, Yuralyus, Turnusla ile Neus'un can verdikleri bahsız İtalya'ya esenlikler getirecek. O dişi kurdu her kentten sürecek. Dışarıya imrenip de çıktığı cehenneme tıkıncaya dek. İyiliğin için peşimden gel. İzle beni, rehberin olacağım. Buradan adım,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 Çünkü yukarıyı yöneten yasasına karşı çıktığım için ben birlikte gitmemizi istemez ülkesine. Her yere egemendir o, krallığı o yerde. Ülkesi orasıdır, yüce tahtı orada. Ne mutlu yanına çağırdıklarına. Ve ben, ey ozan dedim ona, tanımadın o tanrı adını, hem bu tehlikeyi hem de daha beterini savmak için Dediğin yere götür beni Ermiş Petrus'un kapısını göreyim Bakayım acı çekiyor dediklerine Bunun üzerine yola koyuldu o. Peşinden gittim ben de